meşhur mütevatir gibi katiyeti ifade eder. Biz şu pek çok misallerinden, tevatüre yakın ve meşhur derecesinde münteşir bazı misalleri numune olarak ve her misalinde birkaç cüz'iyatını zikredeceğiz. Birinci misal, resul aleyhisselatu Ekrem aleyhissalatu vesselamın yağmur duası tevatür derecesinde ve çok defa tekrar ile daima süratle kabul olması başta İmam-ı Buhari ve İmam-ı Müslim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 aman dua et kesilsin, dua etti, birden kesildi. İkinci misal, tevatüre yakın meşhurdur ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, sahabe ve imana gelenler daha kırka vasıl olmadan ve gizli ibadet etmekteyken dua etti. Allahümme e'izzel İslam'e bi'Omer ibnil khattab, bi ev bi'Amr ibnil hisham Bir iki gün sonra,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 Allâhümme tekkihû fî dini ve allimhu't te'vîl. Duası öyle makbul olmuş ki İbn Abbas Tercümanül Kur'an unvanı zîşanını ve Habrul Ümme yani Allâme-i Ümmet rütbeyi ailesini kazanmış. Hatta çok genç iken Hazreti Ömer onu ulema ve kudemâ sahabe meclisine alıyordu. Hem başta İmam-ı Buhari Ehli Kütüb-i Sahîha haber veriyorlar ki Enes'in validesi Resul Ekrem aleyhisselatu vesselam'a niyaz etmiş ki senin hadimin olan Enes'in evlat ve malı hakkında bereket ile dua et. O da dua etmiş. Allahüm akfir ma ve beldehu ve barik lehu fi ma a'gtaihu demiş. Hazreti Enes ahir ömründe kasem ile ilan ediyor ki ben kendi elimle yüz evladımı defnetmişim. Benim malım ve servetim itibarıyla de hiçbirisi benim gibi mesut yaşamamış. Benim malımı görüyorsunuz ki pek çoktur. Bunlar bütün dua nebeviyenin bereketindendir. Hem başta İmamı Beyhaki ehli hadis haber veriyorlar ki Aşerî mübeşşereden Abdurrahman bin Alfa Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam kesret-i mal ve bereketle dua etmiş. O duanın bereketiyle o kadar servet kazanmış ki, bir defa yedi yüz deveyi yükleriyle beraber fi sebî tasadduk etmiş. İşte duâ-i nebeviyyenin bereketine bakınız, bârekallah deyiniz. Hem İmam-ı başta olarak râvîler naklediyorlar ki, Resûl-i vesselam Urve ibni Ebi Cadeye ticarette kâr ve kazanç için bereketle dua etmiş. Urve diyor ki, ben bazı Kûfe çarşısında duruyordum. Bir günde kırk bin kazanıyordum. Sonra evime dönüyordum. İmam-ı Buhari der ki: Toprağı da eline alsa onda bir kazanç bulurdu. Hem Abdullah İbn Cafer'e kesret-i mal ve bereket için dua etmiş. Hazreti Abdullah İbn Cafer o derece servet kazanmış ki o asırda şöhretgir olmuş. O bereketi dua-i Nebevi ile hasıl olan serveti kadar sehavetle de iştihar etmiş. Bu nevi'den çok misaller var. Numune için bu dört misalle iktifa ediyoruz. Hem başta İmam-ı Tirmizi haber veriyor ki, Sa'd ibn Ebi Vakkas için Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam dua etmiş. "Allahumme ecib da'vetuhu." demiş. Sa'd'ın duasının kabulü için dua etmiş. O asırda Sa'd'ın bedduasından herkes korkuyordu. Duasının kabulü de şöhret buldu. Hem meşhur Ebu Katade'ye ferman etmiş. Eflahallahu vechaka, Allahumme barik lehu fi şarihi ve beşarih diye genç kalmasına dua etmiş. Ebu Katade 70 yaşında vefat ettiği vakit 15 yaşında bir genç gibi olduğu nakli sahih ile şöhret bulmuş. Hem meşhur şair Nabiga'nın kıssa-i meşhuresidir ki Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın yanında bir şiirini okumuş. Şu fıkra Belagun es-semaa mecduna ve sanauna ve inna nuridu fawka yani şerefimiz göğe çıktı biz daha üstüne çıkmak istiyoruz Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam Mülatife suretinde ferman etti Ila Eyne ya eba leyla dedi Ila'l Cenneti ya Rasulallah yani Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam latife olarak dedi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 Hem Hazreti Fatıma için dua etmiş. Allahumme la Yani açlık elemini ona verme. Hazreti Fatıma der ki: O duadan sonra açlık elemini görmedim. Hem Tufeyl İbn Amr Resul Ekrem ve selam'dan bir mucize istedi ki götürüp kavmine göstersin. Resul Ekrem ve selam, Allahumme nevvir demiş. İki gözü ortasında bir nur zuhur etmiş. Sonra değneği ucuna nakl olmuş, bunun ile zinnur diye iştihar bulmuş. İşte bu bakalar, ehadisi meşhur edendir ki katiyet peyda etmişler. Hem Ebu Hureyre Resul Ekrem aleyhisselatu vesselam'a şekva etmiş ki Nisyan bana arız oluyor. Resul Ekrem aleyhisselatu vesselam ferman etmiş, bir mendil şeklinde bir şey açmış. Sonra mübarek avucu ile gayipten bir şey alır gibi öyle avucunu oraya boşaltmış. 2 3 defa öyle yaparak Ebu Hureyre'ye demiş. Şimdi mendili topla. Toplamış. Bu sırrı manevi dua innebevi ile Ebu Hureyre kasem eder ki ondan sonra hiçbir şey unutmadım. İşte bu vakalar ehadisi meşhur edendirler. Dördüncü misal Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın bedduasına mazhar olmuş birkaç vakayı beyan ederiz. Birincisi Perviz denilen Fars padişahı Namay-ı yırtmış. Resulekrim aleyhisselatu vesselam'a haber geldi. Şöyle beddua etti. Allahumme mezzikhu. Ya Rab, nasıl mektubumu paraladı? Sen de onu ve onun mülkünü parça parça et. İşte şu bedduanın tesiriyledir ki o Kisra Perviz'in oğlu Şirveyh hançer ile onu paraladı. Sadîbniyyebvakkas da saltanatını parça parça etti. Sasaniye devletinin Hiçbir yerde şevketi kalmadı. Fakat Kayser vesaire melikler nâme-i nebeviyeye hürmet ettikleri için mahvolmadılar. İkincisi tevatüre yakın meşhurdur ve ayatı Kur'aniye işaret ediyor ki, bidayeti İslam'da Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Mescidül Haram'da namaz kılarken rüesâ-i Kureyş toplandılar. Ona karşı gayet bet bir muamele ettiler. O da o vakit onlara beddua etti. İbn Mesud der ki: Kasem ederim, o bed muameleyi yapan ve onun bedduasına mazhar olanların Gazvey Bedir'de birer birer laşelerini gördüm. Üçüncüsü, Mudariye denilen Arabın büyük bir kabilesi Peygamber aleyhisselatu Vesselam'ı tekzib ettikleri için onlara kaht ile beddua etti. Yağmur kesildi, kaht u gala baş gösterdi. Sonra Mudariye kavminden olan Kabile-i Kureyş Rasûl-i Ekrem vesselama iltimas ettiler. Dua etti, yağmur geldi. Kahtlık kalktı. Bu vakıa, tevatür derecesinde meşhurdur. Beşinci misal, hususi adamlara bedduasının dehşetli kabulüdür. Bunun çok misalleri var. Kat'i üç misali numune olarak beyan ederiz. Birincisi, Utbe ipni Ebi Leheb hakkında şöyle beddua etti. Allahümme sallit aleyhi kelben min kilâbik. Yani, Ya Arap, ona bir itini musallat et. Sonra ütbe sefere giderken, bir aslan gelip, kafire içinde onu arayıp bulmuş, parçalamış. Şu vaka meşhurdur. E imme-i hadis, nakil ve tasih etmişler. İkincisi, Muhallim ipni Cüsame'dir ki, Amir ipni Azbat'ı Gadir ile katletmişti. Halbuki Amiri, Resul-i Vesselam, onu cihat ve harp için kumandan edip,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 O surette yer altında setredilmiş. Üçüncüsü Resul Ekrem Vesselam görüyordu bir adam sol eliyle yemek yer. Ferman etmiş: Kul bi yeminik, sağ elinle ye demiş. O adam demiş: La estati'u. Sağ elimle yapamıyorum. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam demiş: Lestata't. diye betva etmiş. Kaldıramayacaksın. İşte ondan sonra o adam sağ elini hiç kaldıramamış. Altıncı misal Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın hem duası hem temasından zuhur eden pek çok harikalarından kat'iyet kesbetmiş birkaç hadiseyi zikredeceğiz. Birincisi Hazreti Halid bin Velide Seyfullah'a birkaç saçını verip nusretine dua etmiş. Hazreti Halid o saçları külahında hırs etmiş. İşte o saç ve duanın bereketi hürmetine Hiçbir harbe girmemiş, illa muzaffer çıkmış. İkincisi, Selman-ı Farisi evvelce Yahudilerin abdi imiş. Onun seyitleri onu azat etmek için çok şeyler istediler. 300 hurma fidanını dikip meyve verdikten sonra 40 okkıa altın vermekle azat edilirsin dediler. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a geldi, beyanı halletti. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam kendi eliyle Medine civarında 300 fidanı dikti. Yalnız bir tanesini başkası dikti. O sene zarfında Resul Ekrem Aleyhissalatu diktiği bütün fidanlar meyve verdi. Yalnız bir tek başkası dikmişti, o tek meyve vermedi. Resul Ekrem Aleyhissalatu onu çıkardı, yeniden dikti. O da meyve verdi. Hem tavuk yumurtası kadar bir altını, ağzının tükürüğünü ona sürdü, dua etti. Selma'na verdi, dedi, git Yahudilere ver. Selman-ı Fârisi gidip o altından kırk okiyeyi onlara verdi. O tavuk yumurtası kadar olan altın, eskisi gibi bâki kaldı. İşte şu vâkıa, Hazreti Selmanı Selman-ı Pâk'in Sergüzeşteyi hayatının en mühim bir hâdisî mucizekârânesidir. Muteber ve mevsuk imamlar haber vermişler. Üçüncüsü, Ümmü Malik isminde bir sahâbîye, Ukka denilen küçük bir yağ tulumundan, Rasulü Ekrem aleyhisselatu vesselam'a yağ hediye ederdi. Bir defa Rasulü Ekrem vesselam ona dua edip ukkayı vermiş, ferman etmiş ki onu boşaltıp sıkmayınız. Ümmü Malik ukkayı almış, ne vakit evlatları yağ isterlerse bereketi dua inebevi ile ukkada yağ bulurlardı. Hayli zaman devam etti, sonra sıktılar bereket kesildi. Yedinci misal. Resul Ekrem vesselam'ın duasıyla ve temasıyla suların tatlılaşması ve güzel koku vermesinin çok hadiseleri var. İki üç taneyi numune olarak beyan ederiz. Birincisi İmamı Beyhaki başta el-Hadis haber veriyorlar ki biri Kuba denilen kuyunun suyu bazı kesiliyordu. Yani bitiyordu. Resul Ekrem vesselam abdest suyunu içine koyup dua ettikten sonra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 Bir parça ağzına aldı, kovaya boşalttı. Kova misk gibi raiha verdi. Dördüncüsü, İmam-ı Ahmed İbn Hanbel haber veriyor ki, bir kuyudan bir kova su çıkardılar. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam içine ağzının suyunu akıtıp kuyuya boşalttıktan sonra misk gibi raiha vermeye başladı. Beşincisi, Ricalullah'tan ve İmam-ı Müslim ve Ulemay Marib'in mutemedi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 Biz yalnız meşhur ve 2-3 misali numune olarak zikrediyoruz. Birincisi Ehli Siyer'in bütün muteber kitapları haber veriyorlar ki Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Ebubekir Sıddık ile beraber hicret ederken Atiket bintül Huzayye denilen Ümmü Mabet hanesine gelmişler. Gayet zayıf, sütsüz, kısır bir keçi orada vardı. Resul Ekrem Vesselam Ümmü Mabede ferman etti. Bunda süt yok mudur? Ümmü mâbed demiş ki, bunun vücudunda kan yoktur. Nereden süt verecek? Resul-i Ekrem aleyhissalâtu gidip, o keçinin beline elini sürmüş, memesini de mesh etmiş, dua etmiş. Sonra demiş, kap getiriniz, sağınız. Sağdılar, Resul-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm, Ebu Bekri Sıddık ile içtikten sonra, o hane halkı da doyuncaya kadar içmişler. O keçi kuvvetlenmiş, öyle de mübarek kalmış. İkincisi, Şatı İbn Mesud'un meşhur kıssasıdır ki İbn Mesud İslam olmadan evvel bazıların çobanıydı. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Bekri Sıddık ile beraber İbn Mesud'un keçileriyle bulunduğu yere gitmişler. Resul Ekrem Vesselam İbn Mesud'dan süt istemiş. O da demiş: "Keçiler benim değil, başkasının malıdırlar." Resul Ekrem Vesselam demiş: Kısır, sütsüz bir keçi bana getir. O da iki senedir teke görmemiş bir keçi getirdi. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam eliyle onun memesine mesedip dua etmiş. Sonra sağmışlar, halis bir süt almışlar, içmişler. İbn Mesud bu mucizeyi gördükten sonra iman etmiş. Üçüncüsü, Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın murdiyası yani süt annesi olan Halime İsadiye'nin keçilerinin kısay meşhuresidir ki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 kâmetçe en bala kâmet ve suretçe en güzel bir surete girmiş. Dördüncüsü, Aiz İbn Amr'in gazve-i huneyinde yüzü yaralanmış. Resûl-Ekrem aleyhissalâtu vesselâm eliyle yüzündeki kanı silmiş. Resûl-Ekrem aleyhissalâtu vesselâmın elinin temas ettiği yer, parlak bir nuraniyet vermiş ki, muhaddisler, keğurratil faras tabir etmişler. Yani, doru atın alnındaki beyaz gibi, Temas yeri öyle parlıyordu. Beşincisi, Katade İbni Selma'nın yüzüne elini sürmüş, dua etmiş. Katade'nin yüzü ayna gibi parlamaya başlamış. Altıncısı, Ümmül Mü'minin Ümmü Seleme'nin kızı ve Resul-i Ekrem Vesselam'ın üvey kızı Zeynep'e, küçükken, Resul-i Ekrem Vesselam, onun yüzüne abdest suyu atıp taltif etmiş. O suyun temasından sonra, Zeyneb'in Hüsnü Cemali acip suret almış, Bediü'l Cemal olmuş. İşte şu cüz'iyatlar gibi daha çok misaller var. Onların çoğunu eimme Hadis nakletmişler. Bu cüz'iyatın her birini haberi vahid ve zayıf farz etsek dahi yine mecmuu manevi bir tevatür hükmünde mutlak bir mucize-i Ahmediyye Aleyhissalatu vesselam'ı gösterir. Çünkü bir hadise ayrı ayrı ve çok suretlerle nakledilse Asıl hadisenin vuku katî olur. Suretlerin her biri zayıf dahi olsa yine asıl hadiseyi ispat ediyor. Mesela bir gürültü işitildi. Bazılar dediler ki filan ev harap oldu. Diğeri başka ev harap oldu dedi. Daha başkası başka bir evi söyledi ve hakeza. her bir rivayet haberi vahid de, zayıf de, hilafı vakı de olabilir. Fakat asıl vakı ki, bir ev harap olmuş.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 İşte Rasulü Ekrem aleyhisselatu vesselamın mucizatı bahiresi her bir nevi de katî olarak mevcuttur. Cüziyatı dahi o külli ve mutlak mucize'nin suretleri veyahut numuneleridir. Rasulü Ekrem aleyhisselatu vesselamın nasıl ki eli, parmakları, tükürüğü, nefesi, sözü yani duası çok mucizatın mebdeyi oluyor? Aynen öyle de Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın sair letaifî ve duyguları ve cihazatı çok harikalara medardır. Kütüb-ü siyer ve tarih o harikaları beyan etmişler. Sîret ve suret ve duygularında çok delâil-i nübüvvet bulunduğunu göstermişler.